bir e, güzel bir yol üzerine konuşacağız. Mehmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ülke. Şimdiki şeyden başlayalım istiyorum Mehmet abi. E, diskteki çalışmalarınızdan onu yayıncılığa bağlayalım. Evet. Yani diskte evet. uzun yıllar emek verdiğinizi bu çok onurlu bu örgüte çok emeğinizin olduğunu biliyoruz. E, bu diskteki yani devrimci işçi sendikaları konfederasyonundaki çalışmalarınızdan başlayalım isterseniz. Ee, i̇stersen hemen iki satır öncesine dönelim onun benim bir işçilik hayatım var çünkü ben lise yıllarında orman ve tarım işçiliği yaptım liseyi de öyle okudum zaten hı hı. ve de e, tomruk işçiliği yaptım. Onlar da Tomçuk Hı -hı. dağlardan sonra götürüp işte Fethiye'ye ben Fethiye'yi biliyorsun Fethiye Hı -hı. limana indirildik şilepler gelir oradan alırlardı birikirlerdi. tabii o bizim eski koylar o güzelim kendi bakir koylar şimdi Fethiye'ye gidince görüyorum hepsi birer şey olmuş tatil köyü olmuş. Değil mi? Tabii ki. Evet evet işte oralarda paylaşmışlar hep beraber geçerken insanın yüzünde basıyor. Tabii ben tabii lise yılları sonrasında, yani lise yıllarında da edebiyat sanat dediğin için biraz şiire, sanata meraklıydım. Evet. Ee, okumayı çok seviyordum ama kitap okumayı seviyordum. Dersleri çok sevdiğimi söyleyemem <gülüyor> doğrusu. Evet, hep öyle. Ee, i̇şte ordu yıllarda bir şiirle de uğraşmıştım falan. Mesela lise yıllarda Halk evlerini açtığı iki yarışmada Bir yıl bir üçüncülük bir yılda birincilik Falan çok almıştım güzel, çok güzel yani. ee, Sonra da tiyatroyla da filan İlgilenirdim senin alanına giriyor Biz tabi <gülüyor> kendi halinde Tiyatrocuyduk ee, İşte orada Bayramda şiirleri filan okurdum falan. Öyle bir lise gençlik hayatımız Hı -hı. oldu Üniversiteyi kazanınca İstanbul'a geldim o yıllarda zaten ilçelerde ortaokul illerde lise e, üniversitede ya Ankara ya İstanbul ya da İzmir'de bile başladığı yoktu galiba o sırada ya da yeni başlamıştı bilmiyorum. E, ben de ilk defa İstanbul'u da onunla göre haber gördüm. Tabii geldik. Okulu ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne yazıldım. Hukuka yazılacaktım. Başka nedenle de felsefe bölümüne yazıldım. Ee, orada bir yurt hikayesi falan olabiliyor diye. O da olmadı maalesef. Gerçi ama e, onun için çünkü gelince çalışmak zorundaydım. Ve ben önce işte biraz iş araştırdım piyasada. Ne bulunursa öyle bir şeyler de yaptım. Tesadüf oldu. Sonra bir ilaç fabrikasına girdim. İlaç fabrikası işçiliğim sırasında DİSK'de yeni kurulmuştu. O zamanlar biz geldiğimiz İstanbul'da yeni kurulmuştu DİSK. Hı hı hı. Ee, hemen öncesinde 6, 13 Şubat 1967 biliyorsun kuruluşu. Ben de sonbaharında geldim. oraya e, Ekim e, ayında geldim. Ee, orada da e, bulunduğum ilaç fabrikasında da e, DİSK'e malı kimyay sendikası vardı. kimya sendikasına üye oldum. Bir taraftan üniversiteye gidiyorum. Tabii bizim bir de solculuğumuz, sosyalistimiz var. E, Geçmişimiz biliyorsun. Ee, daha ben çok 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi kurulmuştu işte 65'te meclise güldü falan. Hep kendim Türkiye İşçi Partili olarak ifade ettim, gördüm. İstanbul'a gelince de hem işçi partiliğimi devam ettiriyorum ama bir taraftan da Fikir Kulpleri Federasyonu da o sıralarda çok bir kurulmuştu. önce kurulmuştu. Bir kuruldu, e, tipin bir gençlik örgütü gibiydi hı hı. ama çok daha etkiliydi. Ee, gelince ben üniversiteye yazılmadan önce gittim. Aksaray'da yeni açılmıştı onu da biliyorum. Ee, şeyde, Aksaray'da eski minibüslerin geçtiği yolun kenarda şimdi geçide yakın yerde. Ee, fikir kulüpleri İstanbul Sekreterliği'ni gittim buldum. Onu bulup ondan sonra yokuştan çıkıp Beyazıt'a üniversiteye güzel. gittim. Öyle bir hayat başlangıcımız e, oldu. Önce FKF'ye yazıldım sonra <gülüyor> üniversiteye yazıldım yani. Bir de biliyorsun ameliyat geçirdim sesim biraz çok şey değil ama e, idare edeceksin artık. Çok, hayır, çok. Ee, ve işte... Bir taraftan okul, bir taraftan e, şey, e, iş hayatı gece vardiyasında çalışıyordum özellikle okula gidebilmek için. Bir taraftan işte o fakültenin öğrencileri olmak, işte öğrenci yöneticisi olmak e, gibi bir konumumdan dolayı oldu. Tabii bizim kuşağı 68 kuşa diyorlar bildiğin gibi. Evet. 68 kuşa olunca da Hani bir dizi isimden söz etmemek mümkün değil. Aynı dönemde hepimiz elbet biz de, yerle geldik. De. Deniz Hukuk Fakültesi'ndeydi. O DÖB'ün kurucusuydu. DÖB'ün devrimci öğrenci birliğini kurmuştu. O da tipliydi. Biz de tipliyiz. Ee, Sıtkı Coşkun Rahim'di. O da öyle İktisat Fakültesi'nin kurdu. ...işte Cihan Alptekinler, şimdi şöyle bir, hani biraz bir Şehitler Galerisi'nden girmiş ya, gibi olacak ama... ...hani o insan arasında, İbrahim ile yüksek öğretmendeydi, onunla çok iç içeydik biz. Fakültemizde Fen Fakültesi, Ben de Edebiyat Fakültesi'ne yan yana bitişik hmm. düzendi. Onlarla böyle bir mücadele, bir hayat başladı bizim için. Ee, ama benim ağırlıklı giderek sayım e, fabrika işçiliği ve sonrasında işçilik sonrasında sendikal mücadeleye kaydı. Ve ben 70'li yılları 69'dan itibaren hatta artık e, fakültiye sadece sınavlarda geliyordum. Onun dışında hep DİSK'te örgütlenme şeyde çalışıyordum. O zaman biz komple çalışırdık. Yani işte şu sendika bir sendika değil. DİSK'in kurulmuş 30 bin üyesi var. Hı hı. Bütün iş kollarına bütün e, fabrikalara bütün işletmelere birlikte bakılırdı değişik bölgelere giderdik tabii o yıl koşullar düşündüğümüzde örgütleme zorlukları vardı çünkü adımız çıkmış şeye, <gülüyor> komüniste nereye gitseniz sendikal hayatta böyle gözle bakıyorlar ama biz bunları mücadeleye de aşağı aşağı e, geldik. Ve onun için kısa zamanda da DİSİ çok büyük bir örgüt haline çok geldi. Bir örgüt haline geldi. Ee, ama onun için de durdurmaya kalktılar biliyorsunuz, onun iş, baraj maraj olayı işte başka şeylerde tartışılıyor. Ama o barajı da aşma imkanı çıktı biliyorsun işte bizim bir yeri örgütlediğimizde işverenler işçi atıyorlardı. Onlara karşı çıkıyorduk işte önce pasif direnişler, önce yasal yollara başvuruyoruz, yasal yol çözülmüyor. E sonrasında işçiler işte oturma eylemi falan yapıyorlardı evet. uyarıcı nitelinde. E bir süre sonra o da etkili olmaya başladı. Ondan sonrası direniş gö gösteriler başladı. O dolmayınca fabrika işgalleri bile başladı. Evet. E bu mecburiyetten yoksa durup durken insan bir fabrikasını niye işgal edecek Bütün mesele o mücadeleyle beraber şeyi kazanmaktı. Tabii. E, ...sendikal tercihini yapabilmesi. Evet, işçiler. Bunu da başarırlar. Şimdi adları önemli değil. Koca koca işletmeler, koca koca patronlar. Mesela bir tanesi kıslavet, kıslavet lastik fabrikası Kısavet hatırlıyorum lastik ben. fabrikası, derbi lastik fabrikası, evet. e, Sınger evet. karşıda, e, burada döküm, sungurlar, tabii canım, Rabak, tabii, tabii, elektrometal. Bunlar hep bir mücadeleyle tabii, geldiler. Halic'in etrafında biz, benim gençliğim Halic'in etrafında <gülüyor> geçti. Şimdi görüyoruz Halic'in <gülüyor> etrafını temizlemişler ama biraz da hüzünlenerek bakıyorum. Mesela Balat'tan bütün o seyakada Cibali, evet. Malat, e, şey, e, Ayvansaray, e, Eyüp, e, Alibeyköy, bu tarafta döndüğün zaman Sütlüce, Asköy, e, Asköy e, Kasımpaşa ve hep öyle e, bütün etrafında fabrikalar vardı o zaman. Vardı, e, benim yani o işçiler oraya şeyler derler, silah tarağı çukuru derler. <gülüyor> Hayatımız o çukurda geçti işin açıkçası. Ee, ama şimdi geriye doğru bakıyorum, çok renkli, çok hoş yıllardı. Tabi o arada e, başımız rahat durmadı, işte gözaltılar, tutuklamalar, biz bir sürü şeylerle uğraştık bizim kuşağımızın emri. özelliği de odur. Ama hayatın her alanında yetişip mücadele ettik, öyle bir kuşaktık. Şimdi geriye doğru dönüp bakıyorum. O gencecik insanlar ondan sonra iki darbeyle durdurulmaya kalkmasaydı bu ülkenin bugünkü bu hale gelmesiyle evet. neden, neden olmayacak onlar bu şeyde olacaktı. Bizim kuşağımız yönetimde olacaktı. Evet. Ama onu da e, becerdiler maalesef. Tabii canım. O, tabii bir gerçek. 50 yıllık planın evet, parçası. Evet, evet yani bu zaten Türkiye ben hani gerçi bu... E, do, radyonun formatını seni çok iyi bilmiyorum ama hani kendi siyasi görüşüm bakımından söylemek istiyorum. Türkiye 1952'de NATO'ya girerek başını belaya soktu. Tabii. NATO'ya girdi, hem başı belaya girdi. E bugüne kadar da devam ediyor bütün bunlar. NATO'nun gladiyosu, counter her şeyi yaşadık, yaşamaya da devam tabii. ediyoruz işin açıkçası maalesef, bu. Maalesef. Öyle bir süreçti o. Ben bir araya sen istersem soru soracaksan onu da sor Biliyor, ben gayet anlatayım ama. Keyfi keyifti dinliyoruz. Gaye Şimdi gaye tabii gibi. bizim şöyle bir şeyimiz var Ülkü'cüm. Senin tiyatroculuğunda var. Bizim mesela Taşra'dan geldiğimiz için... ...arada bir, bin işte bir kumpanya halinde bir tiyatro gelirse görüyorduk. İstanbul'a geldiğinde benim senin alandan biraz söz edelim. Evet. En büyük meraklarımdan birisi tiyatroculukta yaptığım için... E, okuldayken tiyatroda oynadığım için e, hiç unutamadığım şey iki oyun vardı hmm. oynadım. Birisi bir takım insanlar Oktay, ha, Oktay İkincisi de e, taliba ı bir yol. Ha, be, varlık yani. Biraz, evet, biraz daha bu biraz daha bir politik içeriği vardı. Hmm. Orman işçilerini falan da anlatıyordu. Onunca biraz ondan da bayağı bir molada kıyamette kopmuştu hatırlıyorum O Orman dediğiniz işçilerden. yıllarda tiyatro genel olarak tiyatro hele özel tiyatro evet, altın evet, devriydi. Evet. Evet, Altın devriydi çünkü bir nevi bir, geniş kitlelerle bir iletişim yeriydi. Evet açıkçası o... ...işte o geldiğimde ben büyük bir açlıkla... ...önce tiyatrolardan hepsini... ...hep istiyor canım çünkü... Canım. Mesela hemen söyleyeyim... Ee, ...ilk geldiğim şeylerden birisi... ...galiba o, o izlediğim oyunlarda... ...Çorbamdaki Kızdı... ...seyin oynadığı bir oyundu... Ee, şimdi birden adını hatırlayamadım o, de, de, tiyatrodan mesela Derin Mavi Denizdi o zaman Kentler Tiyatrosu var hı hı. E, onları izlemiştim Mikado'nun Çöpleri Ta, şimdi Ente'leri izliyorum şu Kenter'le Yıldız Kenter'le Meli Anday'ın oyunu mu muazzam, evet, bir muazzam bir oyundur, bir oyundur. iki kişilik çöpleri oyundur yani. ee, bir onları hemen mu ama onun dışında da tabii sürü genel tiyatrosu, işte Doğrmen tiyatrosu. Tabii tabii çok yaygındı. Hepsine gidiyoruz onlara, onlara. Ama bizim için en önemli şeylerden bizi Ankara Sanat Tiyatrosu tabii, olaydı. Tabii tabii tabii. Nisan ayında ve Mayıs ayında İstanbul'a gelirdi. Evet evet. O tabii. bir olaydı bizim için başlı başına. Ben de gayet i̇şte iyi bir, hatırlıyorum böyle, yani lise öğrencisiydim. Evet evet. 900 evet. kişilik Fitaş sinemasında oynadıklarını tabii, bilirim tabii, ki tabii, yer tabii. yoktu. Yer. Tabii tabii tabii hiç onu ve de daha ilginci bu işçi emekçi oyunlar filan da vardı biliyorsun o dönemlerde mesela gelirdi sarıpanar 1914 duranbol var şey yediyi şimdi hemen kişi notalarının da daha, daha sonra gibi, daha sonraki bir aşamasındadır ee, yani onları düşünüyorum daha bir sürü oyun vardı sonra havana duruşması filan geldiği şey gençlerin Gencoları, ama Bizim tabii o yıllarda şöyle bir şey yapıyorduk. Şimdi düşünebiliyor musun işçilerin tiyatroya gittiğini? Biz o yıllarda işçileri tiyatroya götürüyorduk. Yani bu hem bir eğitim almışlığıydı hem de daha sosyal. Yani işçilere sadece bizim diskin en büyük özelliklerinden birisi... Ne yapmaları sadece ne yapacaklarını değil neye ihtiyaçları ne olduğunu da öğretmekte. Ne, ne istediklerini değil biz ne istemeleri gerektiğini Tabii. de öğretmek kültürünü ana temeli işte. Evet, bunu ana, ana Çalışıyorduk ve onun için de Ankara'dan tiyatro geldiği zaman biletleri alırdık. Önceden şey yapardık rahmetli Asafçı ilk cephenler Tabii. o şeydir. Evet, evet, Tabii evet. orada bir sürü oyuncu tanıdım o arada ben de Sey ile beraber çalışıyordum. E, Erkan Yücel'den ya, işte. Şener şey Kökkaya kadar bir sürü eski şeyler düşünüyorum. Hatta Fikriatağan Duran Bulvarı'nda bir oynamıştı. Sonra Işık Toprak'ta oynadı oyunu. Evet, onları hatırlıyorum. Sen diyeceksin şimdi senin alanına girdin biraz ya, ama. Ama ne kadar keyif <gülüyor> ki ben bu, bu saydığınız <gülüyor> oyunların bir, bir, bir, bir bölümünü seyredemedim. Niye? Doğru tabi çok gençtim. Yani o, çok doğru. gençtim o çok zamanlar. Gençtim. Evet. Daha bir ilerisini daha bilebiliyor. Mesela Korkin Ana'sını seyretmem ama Duran Bulvarı'nı çok merak bu, ettiğim bir oyundu. 70'li 70 yıllara evrildiği zamanki gibi. Evet. O Çünkü Duran bulvarının özelliği biliyorsunuz, <gülüyor> Duran e, Cülduran 1920 yılın başında bir sendikacıdır. Bir kompoz sonucunda e, büyük şeyler görür, işkenceler görür, evet, insanların evet, görür. Evet. Onun için de hala Paris'te Duran diye bir bulvar var. Tabii tabii tabi, tabi vardır, var. Tabi bulvar. Onu Adalet Ağol'ut çevirmiştir dediğimize. Evet, evet evet evet. Ve evet. E, yazarı da e, e, oyunun premierine gelmiş. Hı -hı. Yani fotoğraflarını. Onu o ayrıntıyı hatırlamıyorum hmm. ama Adalet Ağol'un hatırladığını hatırlıyorum. Evet bir de o arada söz edersek Adalerata hanımın o kardeşi Günay Akarsu vardı şey, biliyorsunuz. Şey şey Güner Sümer. Gü, Güneşal Günay Akarsu da vardı bir şey Güner Sümer pardon Günay Akarsu. İzlediğin aranızda izlemeyiz. Evet o onun onun hakkında, onun hakkında da bir tiyatroları vardır onun için onun tabii, için Tabii, tabii, tabii. Güner çok Sümer vardı onlar Ahmet Tezcan çok değerli bir gen, insandı genç yaşta kayboldu. Genç. Onun da tiyatroya büyük katkıları evet, vardır. O radyoda program yaptık e, Günay e, Akarsu adına evet, program yaptık. Evet, ne güzel ne güzel. Öğrencileri geldi. Yani eski hmm. amatör oyuncularımız Evet şimdi tabii elli elli beş yaşındalar yani. Tabii tabii. tabii. Ee, güzel bir program biz yaptık de, yananmış oldum. Biz de çaktırma altmış yaşındayız. <gülüyor> biz, de <65 gülüyor> biz de yavaş de yavaş yaşındayız. oraya tırmanıyoruz. be. her Mesela Rana Capar. O, o tipik oyunların müthiş, Rana. Müthiş, müthiş, müthiş oyunlar. Karizmatik oyunun düşünülüğü vardır. O, bu onun. Aladağlı Miho'yu falan hatırlar mısın? Evet hatırlamaz mı? Ömer Polat çok değerli arkadaşımdır. Ömer'e de buradan Almanya'ya selam gönderin. Ama çok mi, ilginç bir oyundur. Tabii, ben çok sevdiğim tabii, bir oyunu. Tabii tabii. Rana'da bitiş oynuyordu. Geneksel biçimi vakti modern bir hale gelme. ...da bir, bir şey, şey oynuyordu mi? onu. Ee, evet, bir de tabii bu arada unutmamam gereken bir şey var... ...madem tiyatroya devam ediyoruz. Evet, evet. Bunlardan birisi Sermet Çağ'ın ünlü... ...Ayak Bacak Fabrikası oyunudur. Oyun Ve oyunu tabii Türk Öğretmenler Sendikası... ...TÖS oynuyordu. Evet. ve Betres'in salonu oynuyordu. onu Bütün Anadolu'da da dolaştığı ayak bacak fabrikası bir müthiş etkili olduğu gibi korkunç da baskı gördü. Bir sürü yerlerde İllaki. sorunlar İllaki. çıktı. Tabi baskı gördü deyince çok daha fazla baskıyı bizim Aydın yazdığı Devri Süleyman oyunu vardı. Halk oyuncuları oynadılar. Ho diye de bir şey evet. kısaltılmış şeyler vardı. Evet. Bir de Hoşimi filan da o zaman çok popüler. Biz de Ho diye <gülüyor> tiyatro Ho der geçerdik halk oyuncular demezdik. Ee, onun Devri Süleyman oyunu. Tabi Devri Süleyman Seyde bir Sultan Abdal Oyunu... ...bunlar hepsi ya çok şey, büyük Erol şeylerdi... Oyun, Erol Toyun... E, de e, ...Ölen Dili olduğu... O ...tiyatrodaki Seyden dolayı onu... E, ...hatırlıyorum... E Tabii bu arada Ulvuraz'ı ustayı unutmamak ya, ya, lazım. Amni Digil Digiler'in filan da vardı tiyatrosu ama hani onlar biraz daha klasik o, oynanıyor. Biz bunlara biraz daha şey yapıyoruz. Ulvuraz'ın babam sınıfı ve şeyde e, İspinozlar, Orhan Kemal'in e, oy, öyküsünden oyunlaştırdığı şeyler. Bunlar inanılmaz bir zenginlikti. Şimdi düşünüyorum o zaman biz çok gençtik ve oyuncuların birçoğu da çok gençti. Şimdi onlar da bizimle beraber yaşlanıyorlar. Hatta benim de bir küçük şey maceram da vardır. Oyunculuk macerama başlama macerası Hı -hı. demek lazım. Ee, ben çok yakın oturuyordum. Yusuf Paşa'daydı. O zaman Uluf Tiyatrosu bir oyuncular, yeni açma seyibi de halk oyuncularının öyle bir çalışması oldu. Yeni elemanlar, yeni e, oyuncular bulma konusunda. Ben tam heveslendim öyle bir şeye, tiyatro, lisedeki alışkanlığımla ama... E, mümkün olmadı çünkü o sırada o büyük tepkili halk oyuncuları Yusuf Paşa'daki o tiyatroyu yaktırar. Bugün bile hep oradan ya. geçerken burnumun direysizler sızlar, gözümün hep o günler gelir yani. Ya. Bu ülke neleri yaşadı? Neleri neleri yaşadın? Ya. Kendi değerlerini evet. yakan yok eden evet. başka evet. Bir, böyle evet. bir ülke var mıdır? Yani? Evet, eğer bütün böyle yaka yaka bütün buna rağmen bu ülke bir yerlere kadar geldi bizim kuşağımızın ve bizim gibi insanların yapmasıyla doğrusu önünü açsalardı neler olabildiğini yani. çok daha insan İyi şimdi mi? görüyor. İyi mi? Mi? Şu yaşın şu seçim sürecini gördükçe insanların o davranışlarını siyasetçi diye geçinen bu takımcı evet. şimdi hani çok söylemek istemiyorum ama inanılmaz bir şey. Yani Aynen. resmen ya haberleri izlemek istemiyorum. Başta Tayyip Erdoğan'ı izlemek istemiyorum evet. zaten. Yani evet. ben, ben benim bir şeyi zannettim bunu önce. Ama sokakta bakıyorum insanlar aynı şeyi söylüyor. Bu şey uç, uç, uç, biliyorsun bunun kanalı var 24 mi, ne diye. Tabii tabii kanal O evet. resmi kanal şeyde vapurda ister istemez karşına getiriyorlar. Önce sessiz başlamıştı. Şimdi sesleri evet. de açık artık. Plan plan. Tam planlı bir şekilde bunu evet. yapıyorlar. Yani her şeyi zapt ettiler. Zapt etmeye de devam ediyorlar Aynen yani. Evet. Şimdi tiyatroya Açıkçasıma... yine dönersek. E, evet. Şeyi hatırladım ben de. Tabii o zamanlar çok gençtim yani lise bir öğrencisiydim. Hı -hı. Henüz. Tözdü daha yeni töpler değildi tözdü yani demek ki 1968 falan diyorum. 71'de de töz kapatıldığı için sonra adı töpler oldu. Demek ki doğru öğretmenler... hatırlıyor. Evet evet. O zaman sendi kalkı vardı öğretmenler. Yani tabii tabii evet. onu da yok ettiler. Evet. Orada da Mehmet Ulusoy'un devrim ya. için hareket tiyatrosu. Ah tabii, babamla izledim oldu. onu. Tabi tabi. Olağanüstü böyle acit prop tiyatroydu. Ya onun bütün bir şeyi söyleyeceğim. Dur tabi nasıl unuttum onu Üçlü Özgen Türkiye'de Ali'de de ay ayıp tabii, tabii. oldu. Ali Özgen Türkiye'de Ali neyse burada onlara da selam göndermiş olayım. Ee, Mehmet ulusoydu arkadaşımızdı. Ee, Veli Gürcan rahmetli oldu. Veli evet, Gürcan evet. oyuncusuydu evet, onun Üçlü evet. Özgen Türk Ali Özgen Türk başlangıçta çok etkili bir topluluk. Evet meydanlarda köylerde. İstanbul'daki Aksaray'daki tös salonunda hı hı hı. oyunlaşırlardı. Mesela Birçok oyunu grevde bu mücadeleler sırasında hemen anında bir oyun koyarlardı. O grevse greve evet, evet, evet. direnişse direnişe uygun ama en ilginçlerden birisi nedir biliyor musun? Ee, o şimdi kültür sarayı çok konuşuluyor Atatürk Kültür Merkezi hı hı hı. o zaman ilk açılış dönemiydi. ...ve orada yine o kültürünün açılış biçimine ve işlevine ilişkin olmak üzere eleştiren bir şey getirdiler. Galiba o şeyi de hatırlıyorum, Hidiv Çoban Sülü diye bir oyun oynamışlardı <gülüyor> o zaman... Ee, ve de tabi biz o FKF'den zaman zaman da oyunlarına saldırı olduğu için DİSK ve FKF olarak e, onların oyunları sırasında koruma görevini de tabii canım, yaptırıyorduk. Tabi canım yani Mecbur bir... mecbur. Evet onu mecbur. da yaptıyorduk. Onu da mecbur. yapıyorduk evet. Yani evet. Ne sonuttuk iyi ki hatırlattın evet, bana evet. devrim için hareket sonra, yaratasını. E, sonra onlar e, e, salonu bıraktılar. Herhalde Mehmet Ulusoy ile zannediyorum Fransa'ya gitti. Paris'e gitti Paris e e orada büyük işler yaptı. Ha, döndükten gerçekler. sonra biz de çok iyi tanışırdık. Bizim evet, devlet evet, tiyatrosuna evet, gelmişti. Evet. Yani evet. kadroya girmişti. Tabi. Sonra Kısa bir zaman sonra da rahmetli oldu. Yani hı -hı, çok müthiş hı -hı, bir hı -hı. insan tabi. Dünya çapında bir yönetmen. Evet büyük yönetmendi. 74 yılında da e, artık töblerdi diyorum. Oranın salonunu ben aldım. Öyle mi? Evet. evet yani evet, lise evet. son öğrencisiydim. Evet. Efendime söyleyeyim yönetim kurulu üyesi de e, bizim edebiyat öğretmenimizin e, eşiydi Tunca Kartal. T Tunca benim çok yakın arkadaşımdır. Değil mi? Tabii Ayla aylan, ay aylan mı? Aylan da Tuncabey'in nereden tabii. nereye? Ya? Evet, çok yakın ya. arkadaşımdır. O yönetim kurulu üyesiydi. O salonu ben Hatta aldım. Hatta benim eşim de aynı okuldaydı. Onlar hepsi beraber 7 Kule listesinde Öyle o, mi? O Bizden Davut Paşa'dan gitti 7 Kule'ye. Evet evet, evet, evet, evet. Nereden, nereden nereye? Evet, evet. Tunca Bey çok saygı duyuyordu evet, evet. bir öğretmendi. Evet. Çok çok şey. İlçe yani. Töptere'de çok töst döneminden <gülüyor> itibaren özellikle Töptere'de çok emeği geçmiş bir arkadaşımız. Değil mi? Tabii ki. Bayla hanım da öyle yani çok kararlı bir öğretmen duruşu olan. Çok şey. Ben. Yani ayla, aşağı, Ayla çok entelektüel düzey yüksek edebiyatı sanatı çok tabii, iyi yapıyor arkadaşımızdı. Çok, çok çok çok. Evet. Yani bana çok onlara da buradan sağlık oldu. diliyorum. Kesinlikle saygılar sunuyorum ben de evet. benim evet. sevgili öğretmenlerime. Yani böylece bakın nereden ne açıldı? Tabii, Bunca tabii, tabii, yıldır tabii, otururuz da Tabii evet. yeri gelmediği için insan evet, aklına evet, nereden evet, gelecek. Evet, evet. Söz etmedik. Bu çok sevdim. Yani biz böylece biz gidip gelmeli birbirimize çok yakın ailecekti arkadaştık çok işte. güzel, çok güzel. çok güzel. Bizim yani beş yıl okudum ben onda. Ee. Biseyi beş yılda bitirdim. Onlar işte içiden sonra 12 Eylül'den sonra sürgün edildiler. Evet, evet. Onun için de istifa ettiler. Evet, sonra, evet. Sonra bir şey oldu. Robert Kolej'de galiba bir sürü öğretmenlik yaptı. Aile, aile öyle bir aile anı, yaptı. Hı. Tunca'da böyle bir ders şey, dergi. özel ders, şey yapan bir de dergi hikayesi Dergi vardı yaptı, filan, evet. Ilişkin. Hatırlıyorum, onlar hatırlıyorum. Güzeldi. Yani onlar da az çekmedi doğrusu. Yani. Tabii burnun yanında şöyle bir şey var Ülkü. Biz Artık işçilere çok yoğun eğitim de veriyoruz o dönemlerde ve bunu verirken de hep hayatına, sanatına kadarsa yapıyorduk. Hatta onlardan da tiyatro e, filan oluşturmaya anında e, grevlerde bir gruplar oluşturma filan seyine girdik. Benim gördüğüm bu diski mücadelesi içerisinde en önemli şeylerden birisi e, Ülkü, e, kadın hareketini özgürleştirmiştir. O, diskin mücadelesi ve sol sosyalist mücadele tipin meclise girmesi bunun bu, şey. için bunu şimdi özellikle belirtiyorum hı hı. biliyorum ki bunu izleyenler eczacılar çok e, izliyor Madem ve eczacılar bir piçonluğu da galiba e, bayan ezazı. bayan evet, ya da kadın arkadaşlarımız e, grevlerde ve şeylerde o 60'lı yıllarda kadınların çok daha mücadeleci ve direngen olduğunu gördük bu en sert mücadele çok önemli bir bile, Evet ve de Şimdi bakın o 15-16 Haziran 70'teki o dünya çapındaki büyük bir tabii, tabii, tabii, tabii. ayaklanmasıdır. Ayaklanma da değildir bir tepkisidir demek lazım. Ona evet. Sadece Diskin değil Türk İşin üyelerine katıldığı bir olaydır. Oradaki fotoğraflara bakın tabii o yıllarda o kadar belgeselleri. Yoğun bir kadın katılımı vardır Seyder. Çok ilginç. Ve bu... Bu kadın hareketini özgürleştirmişti. Fabrikada kadın erkek ayrımı yoktu. O toplu sözleşmelerde kadın erkek ayrımına ilişkin olan her şey kırmıştık o zaman biz. Çok güzel. Yani. Ha. Harika. Ve bu 70'li yıllarda da devam etti. Ondan sonra da işte kadın dernekleri bilmem çok arttı. Tabii. Şimdi adeta yani bir yere kadar biraz başarıyorlar da adeta yani tüpten çıkmış macunu geri itmeye çalışıyorlar. Bugün kadın hareketinin o Değil özgür mi? yapısını e, kırmak, onu eve tıkmaya çalışmak işte içlerinden böyle kadınlara evlenen belediyelerde üç kadın alması hakkına kadar kavunabilen bir kadın olması ya. nasıl bir şeydir? Yani nereden evet, nereye geldik? Ya, ya. Tabii şunu çok artık bugün sendikal hareket çok gerilemiş durumda. Ee, düşünsenize biz altı bin kişi olmuştu. disk 1980'e geldiği zaman Türkşim bir milyon üyesi vardı. Bütün kamu kuruluşları filan da onda olduğu için devlet bizi bir yanaştırmıyordu oralara. Yani o zaman 3 milyon mu ne sendika şey sigortalı vardı başlangıçta 2 milyon civarında sendikal işçi vardı. Ya. E şimdi ise nüfus nereye e, çıkmış? İşsiz sayısı 20 milyonu bulmuş, işçi sayısı bulmuş ve toplam bütün konfederasyonların toplamı 600 bin üyesi bu, var. Olacak iş bu, olacak i̇şte iş bu toplumu gerileten en ya, önemli şeylerden tabi, birisidir. Tabii. Müthiş sosyolojik ve bir saftama işte. Müthiş be. 12 Eylül, 12 Mart'ta beceremediler. 12 Eylül günü İlk gün daha diski kapatmalarının nedeni budur. Tabii. Çünkü o hareketi yani bir, bir emekçi hareketini özgürleştirmiş bir yapıydı. Ama ben burada kadın hareketini çok önemsedim o işin içerisinde. Kadınların giderek daha etkili olmaya başlaması ve yönetimlerde de görev almaya başladıkları bir süreçti. Eğer bir 3 beş yıl daha geçseydi sendikal hareketin içerisinde o zamanlar büyük miktarda kadın e, yönetici olurdu. Evet. Ve o toplum önünü daha da açardı. Valla sadece bu, cüm bu cümle olsa. için bile bir evet. inceleme kitabı yazılabilir. İştenlikle söylüyorum bu böyledir. Ve mesela bazı kırılacak noktasına gelen iki tane grev hatırlar. Ben ilaç fabrikasından söyle Örnek vereyim hı hadi. Hı. Birisi e, fabrikaların adını söylemeyen şey değil. Bugün de varlıklarını sürdürüyorlar. Ama e, mesela şunu hatırlıyorum ya. Grev kırılma noktasına geldi. Büyük Alman ilaç Alman kökenli bir ilaç fabrikası üstelik. Güven noktasına geldi. Bir grup e, erkek işçiyi de anlatmışlar. Onlar grevanında, polisinde, gözetimde girmeye karşıdılar zaman. Hı. Bir kadın işçinin çıkıp sizin erkeklik dediğiniz bu mu diye böyle bir nutuk attı. Daha ağır şeyler söyledi ama ee, şimdi işte burada söyleyemem. Bravo, Onu ve de kelimenin tam anlamıyla hani bir sahnenin donması gibi <gülüyor> film sahnesi Çok... gibi insanların böyle çakılıp kaldığını hatırlarım. Ve o yürüdü ondan sonra o iş. Ve de daha da ilgince ülkü düşünebiliyor musun? Altmışlı yıllarda müthiş bir uluslararası dayanışma vardı. O dediğim grevi biz nasıl bitirdik biliyor musun? Nasıl daha bitirebildik? Almanya'daki fabrikanın dayanışma grevi nedeniyle bitirdik. Ya buyurun bakalım Resmen biliyor ya? Oradan sendikacı geldi. Hiç adını da unutmuyorum. Hübsher diye bir yaşlı bir sendikacı nazilerin elinden falan kurtulmuş bir adam. Geçmiştirilerin elinden. Bravo. O adam geldi bizim bu grevde konuşma yaptı. Görüyor musunuz? Evet, aynen bunu söylüyorum bak ondan sonra da gitti Almanya'ya döndüğü zaman da o ilaç fabrikasında gerekli şeyi anlatmış. Orada işçiler fazla mesai kesip grev bir saatlik davranışma grevine verdiler zaman burada grev hemen bitirdi. Bravo ya çok müthiş. Çünkü burası oradaki fabrikaların yanında bir atölye bile değil. Tabii canım. Tabii Aynı şeyi mesela Magrüs fabrikasını hatırlarım. Şimdi onu artık söyleyelim rahatlıkla Magrüs'ü pek ortada da yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Magrüs'te bu uzunca grev olmuştu 69 senesiydi yanılmıyorsam. Amerikan İşçi Sendikaları Konfederasyonu var o zaman. Ee, Ruter diye bir adam. O geldi. Özel uçağa bile vardı. 12 milyon sendikalı işçinin sendikası düşünsene. Ya, o, o adam geldi burada. Bu fabrikada grevle ilgili gece geldi konuşma yaptı. Hı hı. Ya bu, bu yarına kadar ben gidinceye kadar bu grevi bitirsin. Patronun adını söylemeyeyim. Hadi o kadar girmesin. gidersiniz dersiniz. Ya da Burası bizim diğer fabrikalarımızın yanında küçücük bir ünite bile değildir. Biz burayı 12 milyon işçiliği ömrü billah destekleriz dedi. Adam uçağıyla hareket etmeden ya. o da dıldırlı grevitti. Yani böyle ya. Ruslar arası danışma vardı. ve çok bunlar şey. Çok demokratik şeyler. Ya, tabii canım, tabii canım. Şimdi başka şekillerde ya. adlandırılıyor. Şimdi bırakın bir grevi mücadeleyi, sendikalaşmayı. İnsanlar işini koruyabilmek için dışarıdakilere... Aynen öyle. Yani... Türkiye'de işsizlik bu sistemden dolayı, bu sistemin getirdiği bir şantaj olayı olarak hala yaşıyor. Yani dışarıdaki işçiyi düşünsene, şeyleri indiren yani nedir ücretini düşürmeye kabul eden işçiler bile var ya. Var var, var, yani. var tabiçen. Si yeter ki işi devam etmesin. Kaybetmesin diye. Ya. Evet. Ya böyle bir Ve şey düşün, olabilir mi? Ya, dünyanın hani işsizlik çok zor bir iştir. Yani de yaşadım e, hayatımda, bilirim onu. Yani. Çok ağır bir şeydir gerçekten. Ama en zorluk olduğu şeylerden birisi de içeride şu anda bir iş yerinde çalışanın dışarıya bakarak kendi işini korumak için düştüğü endişe ya. bambaşka bir şeydir. O çünkü dışarıdaki işçi aynı zamanda şantaj vesilesidir. Tabii canım. Tabii canım. öyledir yani. Öyle, öyle yürüyor yani zaten. Öyle yürüyor. Öyle yürüyor. Şimdi Mehmet abi isterseniz buradan da e, hep konular zaten iç içe ama birbirini evet, besleyen evet, birbirinden evet. bağımsız o, o, görünmeyecek konular. Ee, derinden birbirini etkileyen iç içe geçmiş konular. Tabii, tabii. Buradan da yayıncılığa gelelim bir. Bu yayıncılık serüveni nasıl başladı? Silah soruyla başladı. Ha, güzel, <gülüyor> güzel. Yani neden işte bu kadar diziden söz etmemizin nedeni de budur. Belki burada bir sürü konuk ağırlıyorsun bu kadar içeriden bilmedikleri için ben onu tabii, anlatayım tabii, dedim. Tabii, tabii. Bütün o 1 Mayıs'ları bilmem neler falan dedim ama 80 yılına geldiğimizde işte o anlattığım tablonun içerisinde 12 Eylül darbesi bugün göstermelik olarak bir şeyler yapmaya çalıştıkları bir darbede ben 12 Eylül sabahı evimden sabah 5'te alındım gözaltına. Diske sendikaların yönetişlerini o şekilde aldılar. Çünkü asıl amaçları 12 Eylül'ün asıl amacı işçiler ve emekçileri durdurmaktır. Yani o 24 Ocak kararları vardır 80'de biliyorsunuz. Daha ziyeden önce bu Turgut Özal'ın e, başbakanlık müsteşarı olduğu dönemde. Demirel'in de başbakan olduğu dönemde. O projeyi o daha doğrusu o alınan kararları ekonomik kararları bir ...normal demokrasi koşulları içerisinde... ...gerçekleştirmeleri mümkün değildi. 24 Ocak 1980. <gülüyor> ve ondan 9 ay sonra... ...8 ay sonra 12 Eylül'de geldi. Çünkü mümkün değildi. O kitlenin, o gelmiş o zamanki... ...örgütlü <gülüyor> toplumun... ...şimdi örgütlenme özürlü haline geldi bu toplum. Tabii, tabii. O örgütlü toplumun durdurmaları... ...mümkün değildi. O kararları... ...alabilmeler de mümkün değildi. Tabii, tabii. Ve onun için 12 Eylül'de oldu ve... ...onun en büyük önündeki engel olarak... ...disk hemen kapatıldığı... Yönetsiler tutuklandık ben de onlardan birisiyim. Uzun gözaltı törenleri, işkenceler, bilmem neler bir sürü her şeyleri yaşadık ama en önemli şeylerden hep onu hatırlıyorum. Sorgularda olan bu baldırı çıppakları sizden başka savunacak yok muydu ya. laflarına kadar duyuyorduk düşünebiliyor musun ya mesela arkadaşımız banka müdürü bankalar bile örgütlüydü o zaman bir şakası yok yani herkes işçi olma yani herkes işçi statüsünde olmaya çalışıyordu Tabii. örgütlü olma ne demek olduğu anlaşılmıştı çünkü ya, müthiş bir şey evet. müthiş bir şey ve o zaman mesela ilaç <gülüyor> fabrikalarında başlangıçta hep de ilaç diyoruz da eczacılar ama özellikle bu iş kolunu bildiğim için söylüyorum ee, ...üretimdeki işçi ile şey arasında... ...60'lı yıllarda bir ayrım vardı... ...personel işte... E, ...propagandistler şimdi ne deniyor... ...satış temsilcisi Elemanlar, ne galiba... He. ...onlar, e, büro personeli... ...hep a, şey mi, kapsam dışıydı... ...biz mücadeleyle onları da kapsam içine aldık... ...ama rastgele bir şey değil... ...onlar da baktılar ki çıkarları işçilerinden bağımsız değil... Tabii. ...ve öyle örgütlendi... O zaman üst düzey yöneticiler bile sendikal oldu. İşren, iş, kanuna göre işveren vekili olanların dışında herkes hmm. e, şeye girdi. Ve e, onunla beraber şunu gördük işte içeride o sorgularda hmm. mesela adam bilmem personel müdürü ya da bilmem ne müdürü. Banka müdürü. Hmm. Banka hmm. müdürler falan hep sendikalıydı ya, o zaman. Ya, ya. Onu yatırdıkları zaman da hukuk falan kadar aynen öyle söylüyordu. Ulan sana ne lan sen koskoca müdürsün. Senin ne işin var lan sendikayla. Yani, ya, laflar da böyle ya. olduğu için çok özür diliyorum. Bizim böyle konuşuyor. Yani işte biz bunları bütünları yaşayarak geldik ve toplumun durdurmak önünü tıkamak için bu hale getirdiler. Başka bir dünya başka Tabii bir şey evrildi. Tabii. Bugünlere geldik. Evet. Şimdi ben nasıl oldu işte tutuklandık bilmem ne yaptık uzun süre yattık çıktık neyse. Ee, sonra da Medar-ı Motor'un çalışması lazım. İşte ben öğrencilik yıllarımda da böyle yayın pazarlama işleri filan belirdim. Hatta Mahmut Paşa'da çok yıllar önce çocuk önlüğü bilen naylon çocuk önünü bile satmıştım o tarafları iyi biliyorum için. Öyle bir şeyle başladım. Sonra da işte 80'li yıllarda. Sonra ana bir tane konstrübetçi çıktı. Onun bir pazarlama hı hı. ticari bir yaptı bir 90'a kadar. 88'e kadar. Sonra da kendim baktım biz patronla matronla iş yapamayacağız. Kendi kendimizin patronu olalım dedik yine biz bağımsız olalım. En, en güzel. Evet işte ha. ben bir anahtar kitaplar yayınevi diye bir şey kurdum o sırada. Yine hep böyle şey işlerle uğraşırız ya kent ve çevre bilinci yok o zamanlar. ...bizim Mimarlar Odası Başkanı Oktay ikinci Yücel de zaman zaman ilk onların kitaplarıyla bir kent ve çevre kitapları yapmaya başladım. Hı, yani ilginç. bu toplumun kentleşme süreci hızlanıyor, bu kentleşmenin bilincinde olunmasıyla Hı, çok ilginç, ilginç. Çok ilginç. Odur. O güne kadar mesela hani kendimi övmüş olmayayım ama yılların yayın evleri vardı. ...Kent ve Çevre diye dizisi diye bir dizisi olan yayın yoktu o yıllarda. Tahmin da. ediyorum, evet, tahmin yani. ediyorum. Kesinlikle Tahmin buldum. ediyorum. İşte öyle başladık. Sonra ben biraz strateji kitapları yapayım dedim. Strateji kitapları siyasal, işte toplumsal stratejiyle ilgili gelecek öngörüsü olmayla ilgili. Onda nedeni niye dedim bu şey yapılınca bizim kesimin, sol kesimin, layık kesimin diyeyim... ...pek strateji bilmediğini anladım. Devleti ve düzeni tanımadıklarını. Değil mi? Ve onun için de ona bizim kuşağında böyle bir eksikleri, yanlışlar olduğunu da görerek yaptım. Ve sonra da ben tesadüf işte E yayınları da biliyorsun 1968'de kurulmuşturken en nitelikli e, e, yayınlardan birisidir. O E sahibi Cengiz Tunçar, Aydın Emeş beraber kurmuşlar. Aydın Emeç 74'te falan ayrılmıştı. Ben de o biz de okuyucusuyuz az o 81'de Cengiz de rahmetli oldu ve yayınevi ortada kaldı. Bizde tabii yayıncılık e, öz sermayesi olan bir şey olmadığı için sermaye kişilere bağlı olarak gidiyor. Evet. Onun bırakması ya da ölümü veya benzeri bir durumda hemen e, şey yapıyoruz. E, dibe vuruyordu. E de böyle bir şey oldu bir nevi. Ama işte bunu en son mücelletin üzerinde kalmıştı. O e, dandam işte biz beraber yaptık sonra bana devretti. ve Ben birdenbire bir anahtar kitaplar logosu bir de e-yayınları logosu olan bir yayının e, evinin sahibi haline geldim. Uzun işçilik ve şey döneminden hı, güzel, sonra patronluğa başladım. <gülüyor> Şimdi şakası bir tarafa ama şöyle bir e, şey var. E'yi ben çok önemsedim ve şunu gördüm. E, 68'de e-yayınları kurulduğunda e, o ilk bestseller kitapları dediğimiz çok satan ve dünyayı da... Aynı anda çıkmış kitapları eş zamanlı olarak Türkiye'de yayınlayan bir yayın bir haline gelmişti. Mesela bu şimdi 68-43 yıl oldu kurularda. 40. O, yılında yaptım. Epey, epey. Etkinlikle düzenledik biz Hı -hı. 40. yılı diye. Onun o yıllarda bestseller dediğimiz kitaplar bugün klasik oldu. Yani Boyalı Kuş mesela. Ha, tabii Biraz ki. da araştırdım. J.C. Kursa'nın İskine'ni okudum. Evet Kursa'nın Çok güzel Kuş'u. Evet. Dünyada ilk kitabı hala satan e-yayınlarından başka yayına bir yok. ...ilk kitabı satan. Değil mi? Evet. Çünkü Kozinski... Bu de, da ilginç, evet, ilginç bir şey. Evet, ilginç bir şey. Araştırdım da ben. lisede okumuştum onu yani. Araştırdım da ben onu ha, biraz. İlginç. Sesim biraz şey yapıyor, e, zorluyor. Şöyle bir şey e, o, o, de anlatıyorum, söylüyorum onu. Mesela artık Kozinski yok, işte varisler yok, en sonunda bir vakba kalmış. ...yeniden sözleşmesini yaptık... ...şimdi daha yeni basımı da yapacağız... Ilginç ya. ...bu e, ilginç bir olaydır... ...mesela Kelebek... kelebek roman, tabi, ...o zamanlar 70'li yıllarda inanılmaz... Oldu, bu, ...ve oldu, hala oldu. da öyledir... ...ve hala da biz tabi, Kelebeğ'e tabi. basıyoruz... ...baba... Mario Puzano, Aa, tabi, tabi, ...onlar tabi, tabi. klasikleşti artık... Kesinlikle. ...yeni kitaplarla beraber onların şeylerini artırıyoruz... Ee, ...ve benim yayıncılığım da... ...biraz böyle bir serverle başladı... ...ama hani... ...bana bazı arkadaşlar takılır, hani işçi de, adamdan da yayıncı mı olurmuş falan diye takılırdık birimiz ama... ...tabii benim bir altyapım var, o, iyi, de, mi, iyi, illaki, illaki. iyi bir okurdum, iyi bir okurdum, bir de felsefe okudum. Tabii bir, canım, dedim. tabii canım. E, benim öğretim lisansım ama ben hiç öğretmenlik yapmayan bir felsefe hocasıyım aslında. Öğretim lisansım, stajım, her şeyimi yapmıştım o dönemlerde. Sadece eşim öğretmenliğini sürdürdü, ben yapmadım o matematik, lise matematik hocasıydı. Hep yüksek öğretmen kuşağı bunlar, son kuşak daha doğrusu. Değil mi? Evet. Tabii. Onlardan sonrasında işte ben o bir iki beraber giderek de yayıncılığı da öğrendim işin açıkçası. Ee, başlangıçta çok iyi kitaplarda bulup çok bayağı da geliştirdim çünkü enin ilk yayınladığı o kitapların yazarlarını e artık sonradan ortaya çıkan ya da bu alanları çok bilmeyen yayın evleri paylaştığı için Hı, e kendi için aşağı yukarı 10 yıl kendi içine kapalı vaziyetteydi kapalı devre vaziyetteydi. Tabii. E şimdi tabii büyük sermaye falan da girdi artık yayıncılığın içlerine. Ama çok şükür biz ayaktayız. O bunlarla böyle yarışmaya kalkmadan kendi alanımızla ilgili şeyler yapıyoruz. Mesela benim çok önemsediğim, sevdiğim şeylerden birisi bizim dizilerimizden birisi. Mesela onu söz Halil Cibran bilir olsun. Tabii tabii çok, Köken, çok değerli yazardır. Çok, çok e, değerli yazardır. Sanatçıdır, tabii. büyük sanatçıdır. Ben onun sadece Ermiş kitabını bilirdim. Evet. O zaman bizde de 70'li yıllarda onu okumuştum. Ben de bir tek onu okumuştum. Evet. evet. Ama onu çok sevdiğim için ben anahtar kitaplarda şu anda 19. kitabıyla... ...Hali Cibran e, toplu eserlerini tamamladı. Harika. Vallahi harika. E, bununla ilgili de internete gelince bile görüyor. Halil Cibran üzerine de bir geniş bir yazı yazdım. Hala içimde bir ukte bir türlü onlara gelemiyorum. Başkalarının yazdığını yayınamanın dışında Halil üzerine de bir çalışma yapmak istiyorum aslında. Harika e, olur bir kitap harika hazırlama olur. onunla ilgili. Diğer konularda ilgili bir taraftan da işte yine kendi hayatımızla ilgili artık biz de yaşlanmaya başladık. Ee, biraz tanıklığımız öne çıkmaya başladı artık. Sanıklıktan tanıklığa doğru geldik <gülüyor> bir nevi. Şimdi onun için de mesela bir e, akademisyen arkadaşımız bir nehir söyleşi e, yapmak istiyor. Bütün çok hayatımızı güzel, gözden geçirelim şekilde. Ama daha da şeyi... Birçok belgeselde ben e, bu 60'lı yılları ne anlama geldiğini anlattım. Evet, evet. E, ve Türkiye'yi nasıl dönüştürdüğünü e, anlattım. E, ve hala da anlatmaya devam ediyoruz. İşte onunla getirdiği de böyle belgesel çekimlerde oluyoruz. Zaman zaman televizyonlarda falan da çıkıyor zaten. Bir de Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde gösteriyor <gülüyor> mesela birkaç. <gülüyor> benim de konuştuğum belgesel. Bu CNN'de 32. günde falan çok karar evet, var, evet, yayınlandı. Evet. Ben şunu görüyorum yani... 60lı yıllar Türkiye için çok büyük özel yıllardı. Çok, çok. Şu özelliğin ki yani bir demokrasinin sol tarafı olmayınca onun adının demokrasi olmadığını Türkiye İşçi Partisi gösterdi. Bütün baskılara, bütün evet, şeylere rağmen evet, gösterdi. Evet, evet. Ve de o dönem ben hep şunu görüyorum. Ee, 60'lı yıllar dört temel ayağın üzerine oturmuş oturmuştu yani şimdi daha geriye doğru baktığımda daha rahat görüyorum birisi Türkiye içi tip olayı evet. ikincisi disk olayı bunun emekçi hayal ile ilgili tabii. üçüncüsü tös ve İlk sen, Türk Öğretmenler Sendikası ve İlk Öğretmenler Sendikası evet. vardır. Bu, bu, bunun çok önemsiyorum. Bir de bunun Fikir Kulüpleri Federasyonu işte sonra devgince dönüştü. O gençlik ayağı. Gençlik evet. Yani bizde hep denilir ya işte 68 dünyada da oldu, bizde de e, oldu falan değil. Hayır, değil. değil Bak şundan de şunu şöyle söyleyebilirim. E, hani tekrar biraz bir flashback yaptık, geriye doğru döndük ama. Tabii, tabii. Dünyada 68 olmasaydı Türkiye'de gene olurdu. Hani 68 gibi olursun. Neden mi? olurdu? Şimdi ben bizim kuşağımıza bakıyorum. Biz liselerden geldik. Şimdi şu benim gibi... ...bir sürü insan... ...bir sürü arkadaşımız, genç arkadaşımız... ...geldikleri zaman okullardan önce... ...işte fikir kulüplerini bulan... Işte kentten, ...büyük kentte ne yapmak istiyorsan... ...onları bulan insanlardı. Ve bizim bir ortak paydamız daha var. O da şu... ...biz hepimiz İmece Dergisi... ...Varlık Dergisi okuyarak... ...bir de her ilde, her lisenin... Ee, ...ve yani ilin bulunduğu... ...o zaman sadece illerde vardı, liselerde... ...mutlaka Türkiye'nin her yerine... ...edebiyat dergisi çıkardı, tabii, sanat dergisi... ...çıkardı, tabii, tabii, tabii, şimdi tabii. nerede bunlar... Ya, ya, yani ya. ...bu kadar imkanlar artmışken... Ya. ...mesela ben hatırlıyorum... ...Muğla Lisesi'nde, bizim Turgül Lisesi'nde... ...okudum ben Muğla'da, Beş Gaza... ...diye bir dergi vardı... ...Feray diye türkülerinde kaynaklanan... ...türkü vardı, şey... ...dergi, dergi vardı... Ee, ...bir dergimiz daha vardı, birden şimdi adını hatırlayamadım... ...üç dergi... Muğla'da üç tane gazete çıkardı. Ya, Ve günlük ya. devrim gazetesi, Neşiş. ilk kadın gazetesi. Şimdi bunlar... Bunlar hep kültürel halk evet, Gelişmiş kültürel halk Tabii evet, tabii evet, tabii. tabii. Şimdi böyle çıktı. Bir de başka bir şey vardı. O yıllar belki çok şey de olmadığı için... ...illerdeki kütüphaneler... ...de hep etkiliydi. Ve ben mesela... ...bir sürü kitabı, bir sürü şeyi... Ee, Muğla'daki ilk kütüphanesi okudum. Ya buyurun bakalım. Şimdi acınacak durumdayız. Yani. yani sana o zaman madem kendimizden söz ediyoruz, bir şeyi anlatmak istiyorum. Bahadür der galiba. Bahadürer, Bahadür der bir yüz ünlü roman diye bir şeyi e, kitabı vardı. var çıkmış. Ben onu gördüm. Hı hı. Kunu Tamsunlar, Dosya Tolstoylar, Balzaklar bir tür yüz ünlü roman diye koymuş. Şimdi ben liseye gelmişim, orada okudum. Bizim küçük küçük. O zaman yurt bile yok. Tek tek bekar odaları vardı. Şeyde, Muğla'da. Oralarda kalırdık. Ya beni bir merak sardı. Bu yüz tane ünlü roman okuyacağım diye tutturdum. Ya nasıl ya etki, nasıl yet... etkili olmuş. Evet şey ya dersleri ya. serdim. Resmen serdim. İ, i, i̇yi iyi olmuş. İyi ki de. Yani, yani bir de bir anı söylüyorum. İyi ki de öyle ya, tabii olmuş. Tabii canım. Bak inan bana bir yılda yüz civarında roman okudum biliyor musun? kütüphaneye giderek. Kütüphane şey içinde yiydi. Sıcak oluyordu. Eve göre daha sıcaktı. Ona da kalırdık. Ve o romanlar beni çok etkiledi. Yani müthiş etkiledi. Tabii canım, tabii mesela canım. en çok etkiledi. Bu Panayt İstirahati. onlar Onları müthiş, çok müthiş, okuyordum. Müthiş. Hatta çok unutmadım. Bir anımı da anlatayım o zaman. Madem Abi, sohbet tabii, ediyoruz. Buyurun, ben orman içiliği yaparken lisede, lise 2. sınıfta bir senede gezdim. Lisede başarısız olunca derslerde tek geometriden kalıp tek kilometreden belge aldım ben düşünsenem. Ee, kışın işte sonbaharda Fethiye dağları bütün orman oralara gidiyoruz. Ee, ben de benim paltoda babam uzun boyluydu. Bir 95 boyu vardı. Onun eskimiş ceketi bizim paltomuz gibiydi. Dağda taşta kalıyoruz çünkü evet, orada yatıyoruz, tabii, kalkıyoruz. Ben yani. <gülüyor> yani de hep onun cebine bir tane de varlığın o kitapları vardı. Varlık çok Cepi Türkiye'de çok çok çok çok, işte etkili, çok, çok çok çok. Bir seferinde o en sonuçta işte ...Baragan'ın Dikenleri... Doğru, müthiş, çok da okudum. severim ya. Çok, o rüzgarlı, ee, rüzgarlı bayırlar... Evet, bay onlar. Bay de. Bay. Ve de tabii tabi, sonra da bunu Erdal bizim rahmetli Erdal Özcan Yenler'e... ...Baragan'ın Deve Dikenleri diye çıkardı. Evet. O Baragan Dikenleri kitabı vardı cebimde. Ben de ormanda bir yerde... ...bir damgayı, çekiş vardır. Onu bir unutmuş işçilerden birisi. Bu, bu, müdür ben söyledi. Oraya gittim geliyorum. Döndüm geldim. Bizim oturduğumuz, istirahat ettiğimiz su başında otururduk böyle. Bir kalabalık var. Baktım orman baş müdürü da o da gelmiş, arabasından tanıyoruz, Moğol adam geliyor falan. Hı. Herkes de döndü bana bakıyor, ben de şaşırdım. Yani gittikçe adam da bakıyor. Dedim da ben bir şey işti, bir hata mı işte? Yani. Dedim. <gülüyor> yani, yani. köylülük de var tabii sizinizde. <gülüyor> Gittim yanına adam beni görünce dedi ki, gel bakayım evladım dedi. Senin adın ne işte? Mehmet Atay. Gel bakayım ben oğlum mu dedi. Ben bu memleketin dağlarında her şeyi gördüm ama cebinde kitap olan bir orman işçisi görmedim dedi. Çok güzel ya, bravo. Yani. o o okuyan birisiymiş. Benim ceketi orada dururken cebindeydi. Ona yere açmak için şöyle atmışlar altında da kitap düşmüş. Onda öyle görmüş ya, zaten ya, yani. Ya. Sonra ya. da çok ahpap oldu, böyle yaptık. Var. Ama hani bunun niçin? Şimdi ya. düşün bu Anadolu'nun her yerinde o dergilerin yapıldığı yerlerde yaşındayım. ve binlerce işçi 68 kuşağına getireceğiz. Oraya dönelim. Bu şeylerle yetişti. Ya. Ve Cumhuriyet ya. bir kuşak yetiştirdi. Bu Cumhuriyet tabii, o aydınlanma tabii, tabii, tabii. kuşağı yetiştirdi. Tabii, tabii, tabii. ...o kuşak da bizi yetiştirdi. Aynen böyle, aynen böyle. Ondan o cumhuriyeti kuran kuşak, 20. yüzyılın başında bir vatan uğruna isyan etti... Biz de vatan tehlikede diye isyan ettik ondan sonra. Tabii. Aynı budur, olay tabii, budur, tabii, başka tabii, bir şey tabii, değildir. Tabii, tabii, tabii. Şimdi oradan işte biz geldik Hani hani bizde dünyada da olmasa bizde olurdu evet. diyorum. Kaldı ki bizdeki çıkışıyla Avrupa'daki çıkışı da farklıdır. Farklı tabii. Avrupa kapitalizmin kendi bulanımını getirdiği bir şeyle çıkıyor. Tabii çıktılar. tabii kesinlikle. Biz ulan memleke vatan tehlikede evet. NATO ikili tabii, anlaşmalar tabii. işte bu antemperatif çıkışla çıkıyoruz. Orada şunu e, çok e, net olarak e, gördüm. Her gelen şunu okuyamıyor ...Varlık dergisi okumuş, Varlık yayınları okumuş. İmece dergisi o zaman köylülerle birlikte tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii onları e, gö, görüyorsun. Sonra tabii tabii dergisi var o zamanlar, o çıkıyor. Gön e, dergisi çıkıyor tabii tabii tabii tabii tabii tabii yıllarda yani tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii tabii o tabii o tabii o kaynağı o kuşağa yetişti. Tabii diye. canım kesinlikle. Şimdi hep onu düşünüyorum. Yani kesinlikle. önümüz kesilmeseydi bu ülkeye neler verirdi, neler yapardı o tabii, kuşak yani. Tabii. Onu hep düşünüyorum. Olan memleket oldu işte. Evet sen beni coşturdun birazdan. Ne yani güzel, çok, ne çok keyifli bir sohbet oldu. Sevgili dinleyicilerimiz biz programımızı genellikle e, şiirlerle bitiriyoruz. Sayın Mehmet Atay da e, iki şiir seçmiş masanın üzerinde görüyorum. E, kendisinden anons ederek okumasını rica ediyorum şiirleri. Şimdi sevgili ülkü ben e, şiirleri biraz dediğim gibi sesim iyice de kaybolmaya başladı. bu da, da. Ama okuyacağım ama hem Edip Cansever 28 Mayıs'ta öldü 25. yılıdır galiba ölümünün. E, hem onu anmış olmak için evet. ondan bir şiir okuyayım diyorum. Bir de zamanımıza çok uyuyor. Hepimizin her şeyimiz hayran olduğumuz ustamız büyük ustamız Nazım'dan evet. e, içindeki mesajlarıyla da bugüne de çok şey atan. Evet. İki şiir okuyayım. Daha doğrusu okumaya çalışayım. Buyurun. İki şairden de ikisi de rahmetli olduğu özür diliyorum. E ki 3 Haziran'da da zaten e, Nazım'ın Ölüm yıldönümü. 3 yani, yıl evet. gün önce geçmişle 3 gün sonra Ölüm yıldönümü olan iki büyük ustadan e, bir şiir okuyayım. Ben Edip Cansever'le başlayayım. Tabii, Masadan söz ettim. Masada masaymış hı -hı. ha diye onun çok sevdiğim bir şiiri buyurun, vardır. Hı -hı. Okumaya çalışacağım buyurun, daha doğrusu. Buyurun. Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini çıkrık sesini ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu? Kimi sevmiyordu? Adam masaya onları da koydu. Üç kere üç dokuz ederdi. Adam koydu masaya dokuzu. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Mas ee, uykusunu koydu, uyanıklığını koydu. Tokluğunu, açlığını koydu. Masada masaymış ha. Bana mısın demedi, bu kadar yüke. Bir iki sallandı durdu. Adam ha babam koyuyordu çok güzel. Harika bir şiir. Değil. Evet, böyle çok güzel şiir. Edip Cansever'i de almış olduk. Almış evet. olduk böyle bir şairimiz. Evet, ikinci şiirimiz. İkinci şiirimiz ee, Nazım Hikmet'in ellerinize ve yalana dair. Hı -hı. Bu sıra çok fazla yalan dönüyor memleketimizde. Çok sıklıkla aldatılıyoruz. Ona uyan bir şiir diye düşünüyorum. Dediğim gibi okumaya çalışacağım daha doğrusu. Bütün taşlar gibi ve karlı hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aş çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz. Arılar gibi hünerli hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. Ve insanlar, ah benim insanlarım. Yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız. Etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız. Ve beyaz sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya... ...göçüp gidersiniz şu... ...bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlar... ...ah benim insanlarım. Hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler... ...Yakın Doğu, Orta Doğu, Pasifik Adaları... ...ve benim memleketlilerim... ...yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu... Elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız. Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım, Avrupalım, Amerikalım benim. Uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi, ellerin gibi tez kandırılır, kolay atlatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım. Antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa. Beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların. Dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ışığı. Söz yalan söylüyorsa, ses yalan söylüyorsa, ellerinizden geçinen ve ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, Elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız, bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Olağanüstü, İki şairimizi de buradan bir kez daha evet, rahmet saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, e, bu haftaki konuğumuz Sayın Mehmet Atay'dı, eski disk genel sekreteri yayıncımız. Bunlardan da belki daha önemlisi, e, felsefe ve edebiyata bu kadar düşkün ve belki de deyim yerindeyse bin yıl bunların üzerine düşünmüş e, bir <gülüyor> dostum abimdi. Mehmet abi, katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle... Çok nitelikli bir e, odanın e, nitelikli üyelerinin olduğu ve dilerim e, onlara söylediklerimizden bir küçük e, katkımız olmuşsa söylediklerimizle e, bunlardan buradan bütün ezacı dostlara da sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz